Taala. Birinci ismimiz El-Gani. Allah azze ve celle El-Gani'dir. Allah azze ve celle'nin El-Gani ismi Kur'an-ı Kerim'de 18 yerde zikredilmiştir. Allah azze ve celle En'am suresi 133. ayet-i kerimesinde "Ve rabbukel Ganiyu zul muhakkak ki Rabb'in merhamet sahibi ganidir buyurmuştur.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 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ hamid Gökler ve yer Allah'ındır. Muhakkak ki Allah zengindir. Ölmeye layık olandır. Lokman suresi 26. ayeti kerimesinde buyurmuştur. Allah Azze ve Celle zatıyla zengindir. Yani Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeye muhtaç,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 lenfsi. Her kim şükrederse Allah'a karşı nimetlerine karşı fe in ma li nefsi. O ancak ve ancak kendi nefsi için şükreder. Ve men Her kim de Allah'a hazz ve inkar eder ise fe rabbi ganiyyun kerim. Muhakkak benim Rabbim ganidir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 Ve yine diyor ki Takabun suresi 6. ayet-i kerimesinde fekeferu ve tevallu inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve estağnallahu Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını onlara gösterdi. Vallahu ganiyyun hamid Allah mutlak zengindir. Hiçbir şeye muhtaç değil ve hamd edilmeye, övülmeye layık olandır. Ve yine diyor ki Allah azze ve Celle...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 Ey kullarım. Eğer ki en önceniz ve en sonunuz. Yani ilk insandan son Adem'e kadar insiniz, cinliniz, insanınız, cinliniz. Bir araya gelse. Ela <gülüyor> kal ala atqa kalbu raculun minkum. Sizden en böyle takvalı bir insanın kalbi gibi bir araya gelse meze de zalika mulki şey'e. Bu diyor benim mülkümden hiçbir şey artırmaz. Ve yine evveliniz, ahiriniz, insiniz, cinniniz, insanınız, cinniniz, en kötü kalpli bir insanın kalbinde bir araya geçse, bu diyor yine benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez buyurur Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki ya ibadi ey kullarım, siz bana diyor hiçbir şekilde fayda veremezsiniz ki bana bir faydanız dokunsun. Ve yine bana hiçbir şekilde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 eksitmez Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Yunus suresi 68. ayet-i kerimesinde قالوا <gülüyor> اتخذ Onlar ne dediler? Allah bir çocuk edindi dediler. Sübhaneh. Allah Azze ve Celle bundan münezzehtir. هو <gülüyor> o zengindir. Onun hiçbir şeye o hiçbir şeye muhtaç değildir. لهو ما في السماوات وما في الارض göklerde ve yerde olanın hepsi Allah azze ve celle'ye aittir. Ve yine Allah azze ve celal'in zenginliği ile alakalı Allah azze ve celle her türlü şirkten ve her türlü ortaklıktan beridir. Sübhanehu ve teala. Nasıl olur ki kardeşlerim fakir olan bir şey zenginle kıyaslanabilir veya zayıf olan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 Leket keferellez keferellezina qalu inna Allaha huvel Mesih ibnu Mariam Allah e, muhakkak ki Allah o Meryem oğlu Mesih'tir, İsa'dır diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır. Kul famen yamliku min Allahi şey'en in arada en yuhlikel Mesih ibnu Mariam ve ummuhu. Eğer şayet Allah azze ve celle İsa'yı aleyhisselam'ı ve annesini helak etmek istese bunu kim Allah'tan kim savabilir ki veya bunu kim savmaya gücü yetebilir ki Women fil ard cemian ve onunla birlikte herkesi yeryüzünde bulunan herkesi helak etmek istese vallahi mulkuss semavati vel ard ve ma beynehuma gökler yer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 Hazineleri Allah Azze ve Celle'ye aittir. Evet. Ve Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan cömertliği gece ve gündüz sürekli devam etmektedir. Der ki Allah Azze ve Celle Lokman suresi 26. ayet-i kerimesinde <gülüyor> Göklerde ve yerde olan her şey ancak Allah'ındır.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 Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin zenginliğiyle alakalı Allah Subhanahu ve Taala kullarını iman ehlini naim cennetlerine koyacağını ve en güzel şekilde onları orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın eşitmediği ve hiçbir kalbin geçirmediği nimetlerle.